İkindi namazının hemen arkasından ikindi namazının kazası kılınır mı? Teşekkür ederim. Evet ikindi namazını ne zaman kılacağınıza bağlı. Son 45 dakika kalmış akşam ezanına. Hı hı. Siz ikindi namazını kılıyor iseniz bunun akabinde kaza namazı olmaz. Çünkü kerahat vaktine, vaktine giriyorsunuz. Ancak ikindi namazını vaktinde kıldınız. Ee, henüz kerahat vakti oluşmadı o e, İkindi ile akşam arasındaki kerahet vakti zaman oluyor? Ezana 45 dakika kalıncaya kadarki süredir. Hı hı. O süreden evvel istediğiniz kadar kaza namaz, namazı kılabilirsiniz. Hı. Ancak bunu son 45 dakikaya bırakmayacaksınız.